663 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in sözü, evet, Hazreti Ebu Bekir ben Said Sakifesindeki hutbesinde, Müslümanlar için, iki halife seçmek caiz değildir, çünkü iki halife oldukça, emirleri ve hükümleri ihtilaflı olur, cemaatleri parçalanır, aralarında mücadele başlar, işte o zaman sünnet terk edilir, bidat ortaya çıkar, fitne büyür, hiç kimse için bunda bir yarar yoktur, dedi.